Din kolaydır. Ne demek kolaydır? Herkes, herkes, her la ilahe illallah diyen herkes, adın cennetlerinde Muhammed Aleyhisselam'la beraber olma hakkına sahiptir. Halid bin Velid, radıyallahu an bir savaşta elinde dokuz kılıç parçalanarak oralara gitti. Übey ibn Ka'b radıyallahu da diye Resulullah'ın beğenisiyle Kur'an okuduğu için oralara gitti. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu an Übey ibn Ka'b kadar çok ezber bilmiyordu ama okuduğu zaman Kur'an dinleyenler gözyaşına boğuluyordu. O da Peygamber aleyhisselamın aferinini güzel sesiyle kazandı. Başka birisi siyah, zenci bir kadın Ne cihat yapabildi Ne şiir yazabildi Ne Kur'an ezberleyebildi Ne herhangi bir şekilde hastaları tedavi edebildi Geldi dedi ki ya Resulallah Herkese bir iş düştü Ben yapacak bir iş bulamıyorum Böyle Zavallı bir kadınım Bu mescidi süpüreyim mi izin verir misin dedi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin verdi o da haftada bir geldi mescidi süpürdü. Mescidi süpürdü. Çakıl döşenmiş bir mescitten işte ağaç kabukları ne bulduysa aldı götürdü. Bir zaman sonra Peygamber aleyhisselam baktı ki mescid eskisi gibi temiz değil. O siyah kadın bu mescidi temizliyordu. Nerede o dedi. Nerede? Nerededir o? Dediler ki ya Resulallah o öldü. Niye bana haber vermediniz? Ben onun cenazesini nasıl kaçırırım dedi. Nereye gömdünüz onu diye sordu. Filan yere gömdük dediler. Kalktı, güneş kadının kabrinin başına gitti. Çünkü kadın, ancak ben mescit süpürebilirim deyip yapabileceğini yaptı. Adın cennetlerinde Rasulullahla buluşacak hale geldi. O cennette, müşriklerin kafasını koparan Halid İbni Velid de var mağarada Resulullah'ın ikiden ikinci denen arkadaşı haline gelen Aleyhissalatu vesselam Ebu Bekir de var aynı cennette hak senin lisanın üzere iniyor denen Ömer de var aynı cennette melekler var Allah'ın enbiyası var Birisi kanlar içinde kalmış cesediyle cennete girmiş, öbürü de iki satır Kur'an okuduğu için cennete girmiş. Birisi bir mümine tatlı bir söz söyleyip moralini düzelttiği için o cennete girmiş. Cennet, Adın Cenneti, Firdevs Cennetleri, Havz-ı Kevser, herkesin tek standartla girdiği bir yer değil, Seddedu ve Karibu ile girilen bir yerdir evet kimisi müthiş Kur'an okudu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geldi bir haftada şunu yaptım ya Resulallah dedi Ömer gibi bir adam da kendi diliyle Bakara suresini 12 senede ezberledim dedi biri Bakara suresini 12 günde ezberleyip Bakara alimi haline gelmiş öbürü de 12 senede Bakara suresini ezberlemiş havzı Kevser'de yudum yudum Resulullah'la su içiyorlar şimdi çünkü din kolaydır din kolaydır dini sadece Filistin'de cihad etmekten ibaret zannedip evini Yahudi evi haline getirenler bu dinde mağlup olurlar halbuki sen Filistin'de cihad etmenin dışında Yahudi ile Mescid-i Aksa'nın eteklerinde cihad etmenin dışında bir din anlamadığın için Cihadı sadece Yahudi ile Mescid-i Aksa eteklerinde Vuruşmak olarak anladığın için Asıl cihadın olan Çocuklarını ateşten koruma Kendini ateşten koruma Halinden Puan alamadın Sen büyük eteklerde Büyük işler yapacağını zannederken Cebindekini kaybettin Fark etmeden Din kolaydır Herkese Allah Verdiği yetenek kadar çalışarak Havz-ı Kevser'in etrafında Peygamberleriyle Beraber bulunma fırsatını Lütfetmiştir